Merhaba, yılın son programında yine beraberiz. Bugünkü programı Elif Sezginer'le birlikte sunuyoruz. Ben Özgül Erdemli Mutlu. Bugünkü programımızda çok özel bir konuğumuz var. Tema Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Sayın Hayrettin Karaca bizimle olacak. Ama programın başında haftanın iyi, olumlu ve olumsuz olaylarını değerlendirmek yerine adet olduğu üzere senenin son programında seneye ait öne çıkan olumsuz ve olumlu haberlere değinelim dedik. Elif istersen sen olumsuzlarda öne çıkanlarla başla ben de olumlarla devam ederim. E, tabii öncelikle e, belirtmek lazım ki Türkiye'nin e, 2012 yılıyı da yılını değerlendirirken e, doğamızın daha ta, hızla tahrip edilmeye devam edildiğini e, görmekten Tema Vakfı olarak ciddi endişeler duyuyoruz. Çünkü birçok e, sayıları artan taş ocakları, hezler, çimento fabrikaları, termik santraller, işte nükleer enerji santralleriyle ilgili bir sürü yatırımlar hala devam ediyor ama biz bu başlıklar içerisinde öne çıkanları seçtik. Bizim için herhalde en önemlisi 2B yasasının geçmesiydi maalesef 2003 yılından bir, e, bu yana ormanların orman olduğunu ispat etmeye uğraştık e, bir süre sivil toplum kuruluşu olarak. da bunun içindeydi ve bir, gecede, bir gece yarısı meclisten bir anda buralar orman değildir diye bir karar çıktı ve orman değildir e, nasıl olabilir gerçekten inanmak mümkün değil. E, bilim ve fen bakımından orman vasfını kaybettiği söylendi buraların bu. Hani ormanları sadece ağaç olarak e, gören zihniyetin çıkarttığı bir e, maalesef yasa olarak görüyoruz. Bu da e, yetmiyormuş gibi bir de 2A yani 2A diye bir e, konuda çıktı. Bu da 2A ile de yeni orman alanlarının e, başka bir yapılaşmaya veya işte e, her türlü e, işgale hazır hale getirilmesi gibi bir madde de oldu mesela. mesela. Ve bu gerçekten 2012 yılında Türkiye'nin doğasına çok e, vurmuş ağır bir darbe olarak e, görüyoruz. Bir diğer konu afet yasası 2012 yılında afet riski altındaki alanların dönüştürmesi hakkında bir kanun çıktı ve bu kanun da gerçekten amacını aşan bir kanun oldu bazı maddeleriyle. Öyle ki ihtiyaç durumunda mera, alanlarına, mera alanlarında sınırsız bir biçimde mera kaldırılması yetkisini verdi bakanlığa ve ek bir orman kanun adı bir ek bir maddeyle. Orman alanlarının afetler sonrasında geçici barınma yeri olarak kullanılabilmesinin önü açıldı ve bunu da bu da sınırsız bir şekilde bırak bırakıldı. E, bu da çok endişe verici. Bir başka konuda e, ülkemiz Akdeniz bölgesinde, bölgesinde ve e, iklim değişikliğine karşı çok hassas bir e, bölgede buna rağmen 2012 yılı kömür yılı e, ilan edildi ve kömür yatırımları arttırıldı. Ki nitekim iklim değişikliği, müz iklim müzakerelerinde bu konuda Türkiye çok e, ciddi e, eleştirildi ama e, hatırlamak gerekirse Samsun'da, Sinop'ta yaşadığımız e, hem can kayıpları hem toprak kayıpları, çok ciddi toprağın kaybedildiği seller, Akdeniz'deki hortum, tarım alanlarındaki yaşanan kuraklık ki ilk defa e, 2012 yılında Türkiye e, sap ve saman e, ithal eden bir ülke oldu e, maalesef. Ve Kyoto protokolü ile ilgili bir e, hedef belirlememişken 2012 yılını, Kömür yılı ilan edilmesini eleştiriyoruz gerçekten. Bir diğer başlıkta son başlık. Bin günde bin gölet projesi de bir proje var. Ve 1 Ocak 2012 itibariyle uygulanmaya başlandı. Ve bu projeyle 300 bin hektar alanda sulama yapılması hedefleniyor. İlk bakışta güzel bir uygulamaymış gibi görünse de iklim değişikliği nedeniyle de zaten ülkemiz ciddi kuraklık yaşayan bir ülke. Ve sulu tarımı değil aksine... Kuru tarımı ve desteklememiz, kuraklığa dayanılır tarım ürünlerini desteklememiz gerekirken sulu tarıma doğru ilerliyoruz. Nitekim örnek bir projemiz var bizim Konya Karapınar'da, CropPal projemiz. Ve bu projede elde edilen bir çıktı belki örneklem olarak değerlendirilebilir. Eğer bu şekilde orada sulu tarım yapılmaya devam edilirse 50 yıl sonra Konya Kapalı Havzası'nda tarım yapılamayacak hale gelecek. Ee, bunlar kötü başlıklar ama hani çevre açısından olumlu şeyler de yaşanıyor tabii ki. Çünkü bir sürü STK temanın içinde olduğu mücadeleler veriyor. Ee, olumluları da senden dinleyelim. Evet, evet e, 2012'nin iç karartan olumsuzlarından sonra bir takım moral verici gelişmeler de oldu. Bunların ilki, ilk olarak aklımıza gelenlerden balık boy boylarına dair düzenlemeden bahsedebiliriz. E, ticari amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik tebliğ yürürlüğe girdi bu sene içinde. Bu da sürdürülebilir balıkçılık adına atılmış önemli bir adımdı. Bu tebliğ, ne, bu tebliğ neleri kapsıyordu? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. E, avlanma yöntemleri ve avlanma araçları başta olmak üzere balık türlerinin boyları, avlanma zamanı, avlanma yerleri ve balıkçıların yükümlülükleriyle ilgili kurallar yeniden düzenlendi. E, örneğin gırgır avcılığında 18 metre olan derinlik mesafesi yeni tebliğ ile 24 metreye yükseltildi. Bazı balıkların asgari avlanabilir boy uzunlukları ile avlanmalarının yasak olduğu zamanlarda düzenleme yapıldı. Ve belli bölgelerde gırgırla avlanmaya sınırlama getirildi. Bu da sürdürülebilir balıkçılık adına önemli bir gelişmeydi. Çevre açısından, değerli, çevre açısından baktığımızda 2012'nin başka bir iyi haberi GDO başvurularının geri çekilmesiydi. Bunda da sivil toplum kuruluşlarının etkisi büyüktü. Bu sene içinde Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu gıdada kullanılabilecek 29 GDO yani genetiği değiştirilmiş 29 organizma için Biyo -Güven Güvenlik Kurulu'na bir, bir başvuruda bulunmuştu. Ancak, ancak buna yönelik yoğun muhalefet ve karşı çıkışlar oldu sivil toplum kuruluşları ve halk tarafından sonuç olarak geri çekildi. E, bu da bize e, gerçekten mücadelemizde kararlı olursak e, ve kazanacağımıza inanırsak e, umut verici gelişmelerin kapının hemen arkasında olduğunu gösteriyor. Başka bir genel anlamda olumlu gelişme çevre mücadelelerinin ülke çapında büyümesi e, diyebiliriz. Bir yandan Elif olumsuzlardan bahsetti programımızın başında. Hakikaten termik santraller olsun, HES'ler olsun bu tip olumsuzluklar devam etti. Ama bunlarla ilgili olarak buna karşın yerel mücadeleler, yerelde bilinçlenme arttı. Sinop'tan Bursa'ya, Amasya'dan adaya kadar örneğin termik santraller konusunda mücadeleler vardı. Ayrıca başka bir sevindirici gelişme de yereldeki çevre mücadelelerin ulusal ölçekte de ses getirmeye başlaması oldu. Örneğin bu sene içinde yani 2012 içinde bu sene içerisinde iklim değişikliği konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları bir araya geldiler ve iklim ağını kurdular. Bu da birleşik hareket etmek adına anlamlı bir gelişmeydi. Son olarak ben olumlu konulardan uluslararası alana geçmek istiyorum. Yerelden bahsettik, ulusal ölçekteki umut verici gelişmelerden bahsettik. Başka bir konu da Türkiye'deki çevre mücadelelerinin artık uluslararası alanda bilinirliğinin artması. Bununla ilgili olarak programımız, daha önceki programlarımızda değindik Örneğin vakfımıza tema vakfına Birleşmiş Milletler tarafından yaşam için toprak ödülü verildi Başka bizi uluslararası alanda gelen başka bir ödül bizi ayrıca çok mutlu etti Vakfımızın kurucu onursal başkanı Hayrettin Karaca'ya doğru yaşam vakfı tarafından doğru yaşam ödülü verildi Bu alternatif Nobel ödülü olarak değerlendiriliyor Dolayısıyla buradan aslında konuğumuza bağlanmak istiyoruz. Çünkü program başına belirttiğimiz gibi Sayın Hayrettin Karaca bugün bizlerle birlikte olacak. Bizlerle birlikte ve ödülü konuşuyor olacağız kendisiyle. Ama ondan önce belki kendisinin istediği bir parçayı çalarak başlayalım diyorum. Telgraf'ın tellerini, türküsünü dinliyoruz hep beraber. Müzik Toprak dedemizin istediği telgrafın tellerine türküsünü dinledik. Sizler tabii tanık olmadınız ama e, siz müziği dinlerken biz de stüdyoda e, Hayrettin Karaca'nın Türkiye'ye eşlik etmesini büyük bir keyifle dinledik. <gülüyor> <gülüyor> Yolda o bize söylüyordu ama eğer benim sesimden duyarsa dinleyiciler radyoyu kapatırlar diyordu ama biz çok keyif aldık burada evet, Elif'le. Evet. <gülüyor> Hayrettin Bey, e, şimdi ödülü biz sizinle konuşmak istiyoruz ama e, dinleyicilerimize çok kısaca bu Right Live, Livelihood Foundation, Doğru Yaşam Vakfı nedir e, onu bahsedeyim isterseniz. Bir de sizinle birlikte ödülü alan e, diğer kişileri e, duyuralım. Ondan sonra e, sizinle konuşmamıza devam edelim. Doğru Yaşam Ödülü Vakfı e, merkezi Stockholm'de bulunan yani İsveç merkezli bir vakıf. Vakfın amacı doğru yaşam ödüllerini hak eden bireylere vererek küresel ekolojik dengeye katkıda bulunmak, dünya barışı ve adaletin sağlanması, maddi ve manevi fakirliğin azaltılması konularında yapılan katkıları daha büyük kitlelere duyurmak. Bu ödül töreni bildiğimiz Nobel Ödül töreninden birkaç hafta önce duyuruluyor. Aslında amaç da gerçek Nobel Ödülü diyebildiğimiz törenden önce dikkati Nobel ödüllerinin kapsamadığı konulara çekmek. Bu seneki ödülü Hayrettin Karaca Afganistan'da kadın mücadelesi başta olmak üzere insan hakları konusunda mücadele eden Sima Samar'la paylaştı. Başka ödül alan diğer kişi Amerika'dan Jean Sharp'tı. Jean Sharp'ta şiddetsiz aktivizmin şiddetsiz aktivizmle ilgili olarak çalışıyor. Ayrıca Britanyalı silah ticaretine son derneği Campaign Against Arms Trade bu ödüle layık görüldü. Bu gruba sizin dışınızda yani Hayrettin Karaca dışında ödülü alan e, bu gruba e, 150 bin dolarlık bir de para ödülü verildi. Ancak Hayrettin Karaca'ya onur ödülü verildi. E, yani dolayısıyla e, ödülü alan diğer kişilere de tebrik ediyoruz. O çok önemli katkıları olmuş ama bizim açımızdan bugünkü programın konusu da e, Hayrettin Karaca'ya bu ödül neden verildi? Bu konuda neler hissediyor? Onunla ilgili olarak e, çok da uzatmadan sözü size bırakayım. Cem Bey Halit Karaca'ya verildi, verildi deyip deyip <gülüyor> benim her hani değerli tırrama basıyorsunuz. <gülüyor> ben bunu anlatamadım size. Halit Karaca bir e, görev verildi hareatine git oradan aldı. <gülüyor> Efendim. Tamam bir halk hareketidir. Tamam bugün 154 ülke içinde doğa yaptığı hizmetlerden dolayı birinci seçilebilmiştir. Bu, bu, bu hayal ederdik biz bunu. Buraya kadar geldik. Şimdi bu İsveç'teki bana verilen ödül esasında temaya verilen ödüldür bu. Çünkü benim temada yaptığım hizmetler değil... Tamaya bugün katılımda olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verildi bu. Ben yalnız değilim. Tamam bir halk hareketidir. Ben de o halkın içinde biriyim. Ama bunu bir hani kişisel olarak alması lazım geldiğini düşünmüşler. Beni de bu bakımdan görevlendirdiler diyorum. Esasında bu Türkiye Cumhuriyetinin Halkının doğayı ne kadar korumaya azmettiğine dair bir belgedir bu. Dünya barışının Türkiye'den geleceğine inanıyorum. Ben değil artık herkes buna inanmaya başladı. Ve tema bugün dünya barışının temelini atmıştır. Evet çok alçak ediyorsunuz. Çok güzel söylüyorsunuz. Tabii ki bu ödül Türkiye'ye geldi. Bu ödül temanın ama 20 yıl önce Sayın Ali Nihat Gökyit'le birlikte bu vakfı siz kurdunuz. Temayı yaratan da temayı kuranlar da sizlersiniz. Dolayısıyla bu ödülü ayrıca bağımsız yürü, bu ödülü verme sebebini açıklarken sizin yaşamınız boyunca bıkmadan yorulmadan yaptığınız çevre mücadelelerine atıfta bulundu. Doğa koruma alanında yaptığınız öncülüğe değindi. Sadece Türkiye alanında değil Türkiye'de değil dünya çapından duyuldu sizin verdiğiniz mesajlar toprağı korumanın önemi. E, meralarımızın önemi. Dolayısıyla burada çok memnunuz biz ve hakikaten çok da güzel ifade ediyorsunuz. Bu ödül temaya verildi, Türkiye'ye verildi diye ama biraz da ben e, o dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Hayrettin Karaca alçak gönlük ediyor. Hayrettin Karaca'nın bireyinde de e, onun liderliğine, öncülüğüne, vizyonerliğini de e, takdir etmek amacıyla da bu ödülün verildiğini. Ben söyleyeyim siz bana ne kadar kıstınız da. <gülüyor> Kabul etmek zorunda kalacağım. Ben <gülüyor> <gülüyor> Ama ödülün de o kadar size uygun ki toprak dedem, e, doğru yaşam yani tema vakfını e, yaprak dediğimizle birlikte kurarken siz bize bir yol açtınız ve bu yolda bazı şeyler belirlediniz. İşte toplumsal barış topraktan gelecektir dediniz, üzerinize vazife olmayan işlere karışın dediniz, ondan sonra param var ama tüketmeye hakkım yok dediniz, e, bilgilen, ilgilen tepki göster dediniz. Yani doğru yaşam için bize aslında bir şeyler sıraladınız. Buna uyanlar katılanlar oldu. E, katılmayanları da biz davet ediyoruz buradan. Doğru yaşam onur ödülüyle e, diyorum. Ama çok güzel bir tören oldu İsveç'te. Siz katılamadınız ama torununuz oradaydı, kızınız oradaydı. Yönetim Neler Kurulu hissettiniz Başkan ben? Vekilimiz Deniz Ataç oradaydı. Biz e, şimdi, canlı yayında seyrettik töredi. Elif, ben ve vakıftaki diğer arkadaşlarımızla hakikaten ne kadar, ihtişam ne kadar e, güzel bir törendi. Şimdi ben bir soru sorayım. Tem olmasaydı ben buraya gelebilirim giderim. Buna cevap verin bakalım. Hayır. Hayır. Tamam. Ama siz yine ha. bir şey yapardınız. İşte efendim. <gülüyor> tema dışında başka bir şey yapmış olurdunuz. Yapardım dersin. ama tema bir halk hareketidir. Temanın şahıslarla anlamasını yanlış buluyorum. Tema bir halk hareketidir. Bu ödül temaya verilmiştir. Bana göre. En niat. Cevap veremediniz bana. <gülüyor> Tem olmasaydı ben buraya gelebilir miydim dedim. Sustunuz kaldınız. <gülüyor> Demek doğruymuşum, haklıymışım. Tabii ki yani. yani... Evet. Şimdi efendim konu esas bana göre toprağın olması lazım. Atatürk'ten iki cümle kullanacağım. tam toprağı kutsaldır kadene terk edilmez demiş ben satıp duruyorum nasıl anlatıcıdır bunu başlı güç ve varlık dayanamız topraktır demiş işte toprağın bu kadar değerli olduğunu bu iki cümleyle anlatmak istiyorum ama biz toprakları satıyoruz Toprakların canını alıyoruz. Ödül Nasıl alıyoruz? Sunni gübreyle ve ilaçlarla toprağın canını alıyoruz. İki örnek göstereceğim ben. Honduras ve Guatemala'da World Neighbors diye bir dernek geliyor, onları eğitiyor, hiç para vermiyor. Onlar kendi kendilerinin <gülüyor> karavanlar oluyorlar. Sonuçta Mısır üretimi sıfır tondan 04 tondan dört buçuk tona çıkarılıyor. Bunu toprağın gücünü arttırarak yapıyorlar. Türkiye'den de örnek vereyim, bizim tema bakfo olarak. Yani işte kalkınmaya topraklan başlıyoruz ya toprak kalkınamaz kalkanamaz diyoruz ya aynı örnekler var bugün Temanın bu projelerinde proje Türkçe değil ama ne ne diyeyim <gülüyor> faaliyetlerinde şuna yani şayet olduk değil de şu netice geldi toprağa gübre atmadan ve toprağın analiz yaparaktan ilaç vererekten gübre vererekten ve ilaç vermeyerekten bire bir veren toprağı bire üç haline getirdik. Oldu. Bu kadar bu. Demek bunun çaresi varmış. Peki niçin acaba biz bu gübreyi ve ilacı kullanıyoruz? Global ekonomi denen bir canavar var. Onun sözünü dinlemek zorundayız. O kadar bitti. Ama dinlemeden neler yapıyoruz ya görüyorsunuz. Bunu nasıl anlatacağız? Anlatıyoruz fakat uygulamadan alamıyoruz. Aslında siz geçmişteki hem ödül törüne gönderdiğiniz konuşmada çok güzel değinmiştiniz. Biz de zaman zaman alıntı yaparız sizden. Toprağını hor gören yarınını zor görür ee, onu çok sık kullanırsınız. Bizim de kulağımıza küpedüro. Ayrıca e, ödültürüne gönderdiğiniz konuşma metni ya da başka bir yerde konuşmalarınızda hep bir takım medeniyetlerin topraklarına iyi sahip çıkmadıkları için nasıl yok olduklarını anlatırsınız. Dolayısıyla e, <gülüyor> tarihte tarihe baktığımız zaman da kalkmış bütün medeniyetlerin Sümer Roma medeniyetlerin hepsinin toprağın verim gücünü kaybetmesidir. Okuyun. Doğru. Ee, toprağın 7000 yıllık öyküsünde özellikle var. Toprağın 7000 yıllık öyküsünde var işte bu. Demek toprağın gücünü kaybettiğimizde barış yerine savaş başlıyor. Şimdi bu fırsatı bana verdiniz ama benim şimdi sabah kadar anlatırım ben bu. Şimdi topraksız hayat yok. Şimdi soruyorum solu bakayım ikinize de sordum. Şu oh. oh. Peki bu oksijeni ben nereden buldum? Karbondioksidi almış yaprak kendine karbonu, bana da oksijeni vermiş. <gülüyor> e, peki bu yaprak nerede? Dalda. Dal nerede? Ağaçta. Ağaç nerede? Toprakta. Aa. Demek toprak yoksa soluyacağımız hava yok. Bak sen şu yaramaz toprak <gülüyor> ne yaramazlık yapıyor değil mi? Toprak ya. yoksa yaşam yok. Evet böyle şey, işte topraklık ve yaşam yok. Şimdi efendim oh. sana soruyorum sana soruyorum. Ekmek yiyor musunuz? Yiyorum. Ekmek yemeden yaşayabilir misin? Bir gıda almadan yaşayabilir misiniz? Yaşayamayız. Yaşayamayız. Yaşarsınız. Ablanarak yaşarsınız. Peki avladığımız hayvan ne yiyecek? Ama o hayvanlar da doğadan besleniyor ya. Gördünüz mü? Toprak olmazsa hayat yok bu. Ama gelin gelin vatandaşlarım. Bu bir halk hareket haline gelmesi lazım. Uyanalım uyanalım. Kendi gücümüzü bilelim. etmeden yani bir e, inanarak bu, bu işe çare bulacağımız inanıyorum. Bu bakımdan e, bu suçlu benim evvela. Hepimiziz. Bunun çaresi gayet iyi var. Bak ispat ettik yaptık. O halde bunu sürdürmesi için devletlerimize bu mümkün Hepsine görevi yaptırmamız lazım. O kadar. Şimdi ben e, bu, uzatabilirim bunu ama bakıyorum ki efendim bana böyle yeter diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok yeter demiyoruz. Yeter demiş. Saati gösteriyorsunuz. Bizi, bizi dinleyenler görmüyor ama ben sizi görüyorum. Böyle elinizden bana yeter diyorsunuz. E madem yetersen. <gülüyor> Ben de bunu yeter Su, bırakıyorum. bırakabilirim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Mert Bey. De toprak yok. <gülüyor> da, toprak <gülüyor> yoksa hayat yok. Gelin toprağımıza sahip çıkalım. Çok teşekkür Gelin ederim. Gelin toprağımıza sahip çıkalım. Çok teşekkür ederiz Aleyettin Bey. Çok Keyifli bir program oldu. <gülüyor> Size biz yeter demiyoruz lütfen. Biz hani <gülüyor> saati hatırlatarak <gülüyor> artık toparlayalım demek ki. <gülüyor> <sonrasında> canlı <gülüyor> program olunca. Ben usul çocuğum söz dinlerim. <gülüyor> Evet, e, bu haftaki Yeşil Dalga'nın ve bu seneki Yeşil Dalga'nın sonuna geldik. E, seneyi Hayrettin Karaca ile kapattığımız için ayrıca bizim için özel bir program oldu. Bizi kırmadı sağ olsun geldi stüdyoya kadar. E, gelecek hafta, gelecek sene programımız devam edecek. E, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hayır, kapatmadık değil. Kapattık diyorsun burada. başladık diyeceksiniz. <gülüyor> Hayrettin Bey'in <gülüyor> Bey yanında Toprak ne <gülüyor> demek olduğunu artık anladık diyeceksiniz Kapattık demeyin <gülüyor> Haklısınız düzeltiyorum o şekilde kullanıyorum <gülüyor> <gülüyor> O zaman Hayrettin Bey'in bizi hep öğütlediği bir şekilde bitirelim Yılı toprak, toprak ve toprak Yeşil Dalga Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü